Açık Radyo dinleyicileri Duvar Nöne, Britanya'nın Festivali'nden tekrar merhaba. Bugün e, e, çok sevgili dostum ve e, değerli sinema yazarı Alin Taşçıyan e, benimle birlikte. E, Alincim hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün e, şöyle bir festivalde bir gezinelim. Benim, e, daha önce e, yeterince ayrıntılı veremediğimiz şu programı ve genel olarak hem kültür hem sinema kısmından bir beraber e, gezinelim istiyorum. Ee, öncelikle ben e, bir ek bilgi vermek istiyorum Duvar Nöne Film Festivali ile ilgili bu Bugün bu seneki Türkiye'ler, ha, Türkiye halkları tematiğini aslında e, festival ekibi e, aşağı yukarı bir buçuk sene önce karar vermiş. E, e, yani geçen seneki e, festivalde, 38. festivalde zaten ilan edilmişti Türkiye halklarına adanacağı. E, dolayısıyla e, aşağı yukarı bir buçuk senelik bir çalışma e, ürünüyle buradayız ve... Hatta gelecek sene önemli olan tabii 40. yılını kutlayacak sene, şimdiden tematiğimiz de belli yani ana konumuz da belli seneye festivalin genel hatları sınırlar Teması üzerine konusu üzerine yapılacak tabii ki biraz önce festival başkanı yanla teyit ettik yine Türkiye'li sinemacıları bol bol göreceğiz demektir şöyle kısaca Alinle detaya girmeden ben şöyle bir özet geçeyim. Aşağı yukarı e, festivalde 150 film kısa ve uzun belgesel kurmaca e, karışık 150 film gösteriliyor. Bu e, küçük festivallerin ve bu, bu özel e, festivallerin birçoğunda olduğu gibi de e, yarışma yok. E, sadece e, ha, izleyicilerle buluşma ve özellikle de filmden önce sonra e, ve filmlerle ilgili ama daha ayrıntılı tartışmalar, sohbetler e, etrafında. Yani bu bir ee, ...sinema festivali gibi görünse de aslında e, sinema etrafında bir kültür festivali diyebiliriz değil mi Alin? Bana göre ideal olan festival biçimi. Yani tabii ki A sınıfı festivallere ihtiyacımız var. Filmler premierlerini yapsın ve dünya satışlarını gerçekleştirsin. Ee, bir yandan da hani promosyonlarını yapabilsin diye ama e, böyle izleyicisiyle iç içe olan festivaller ve tema üzerinde çeşitlenen, e, yoğunlaşan. Dolayısıyla e, belli bir e, coğrafya üzerine, belli bir kültür üzerine ya da belirli bir konu üzerine filmleri e, bütün yönleriyle ...izleyiciye getiren festivaller... ...benim tercihim... ...neden çünkü her şey öğreniyor... ...yani burada çok farklı bakış açıları var... E, bu da önemli bir şey. yani Türkiye halkları deyince evet biraz her halk giremediği işin içinde. Ne yazık ki Kürtler ve Ermeniler baskın çıktı. Evet. E, ama e, son sonuçta hani dışarıdan bakış var, içeriden bakış var, muhalif olan var. E, tamamen estetik nedenlerle seçilen film var, klasik var, modern var, kısa var, belgesel var, amatör var, profesyonel var. İşte bu harika bir şey. E, Gerçekten e, sen e, e, Alin büyük bir e, yük yüklendi bu festival boyu filmlerin çoğunu tanıtımını yapıyor. Ben destek olmaya çalışıyorum ama Alin'cim bütün gün aşağı yukarı filmlerin ve sen esas yani izleyicinin nabzını sen çok iyi tuttun. Nasıl vaziyet? Ay harika bir izleyici. Yani dünyanın her festivalinde böyle sinema sever kitle olsun. Mesela buna benzer bir şey. kanda yönetmenlerin 15 günü bölümü için böyle saatlerce yere oturup sıra bekleyen birkaç izleyici vardır. Şimdi Berlin zaten yani kültür ...düzeye çok yüksek bir şehir olduğu için... ...bir de kalabalık olduğu için... ...filmlere giriş çıkış kolay olduğu için... ...onların çok izleyicisi var... Mesela Venedik'te gelen giden var ama buradaki izleyici bir kere kendiliğinden dünyaya açık bir izleyici. Ben böyle başka kültürleri kucaklayan beyaz Avrupalı görmedim. Evet, biraz Breton olmaları yani evet. Bretanyalı olmalarının özelliği var galiba evet. ne dersin? Olabilir. Yani Ben ilk kez Bretanya'ya geliyorum. Fransa'da çok yere gittim ama buraya ilk kez geldim ve gerçekten insanlara hayran oldum. Çünkü gerçekten meraklılar. Hani böyle yapay bir ilgi değil. Hani modada gideyim değil. Ee, yaş ortalaması oldukça yüksek. Çok gençler de var o ayrı. Ama e, kaç kişiyle konuştum, bir de onlar gelip benle konuşuyorlar, çok Görüyorum. sıcaklar. E, dinleyiciler için söyleyeyim, Ali'nin böyle yolda sürekli birileri durduruyor, filmin devamı, yorumları vesaire. <gülüyor> yani iki gün geçtikten sonra bile durdurup sana bir sürü soru sormaya devam ediyorlar. Evet ya da bir de festival alanında herkesin iç içe olması bunu getiriyor. Ya mesela ben panel için bu kadar coşkulu izleyici başka hiçbir yerde görmedim. Yani biz de panellerde evahlar olsun o salon nasıl dolacak diye beklediğimiz e, böyle korkulu. Evet. Rüya e, hani itiraf edeyim mesela bir sürü festivalde yanında üniversite varsa şimdi panel yapmayı çok önemsiyoruz değil mi? İşin evet. uzmanlarını oturtalım çerçevesini çizelim belli bir temanın altına dolduralım. Kimse ilgilenmiyor. En başta sinemacılar hiç ilgilenmiyor, gelmiyor. Burada festival konukları burada, izleyiciler burada. Yönetim yani başından... burada, kendilerinden ayırıp işlerinden ayırıp gelip biliyorlar evet, evet. ki takip edelim. Bütün festival ekibi burada, orada oluyor. Panelerde evet, soru daha çok e, e, öyle bir yükleme bende vardı. Bütün e, panellerin e, moderasyonu gerçekten. Nasıl moder edeceğinizi bilemiyorsunuz çünkü ilk panelde ben yarım saat bırakmıştım soru-cevap kısmına onu çok iyi hatırlıyorum. iki saatlik söyleşiler bunlar iki saatten yarım saat bırakmıştım inanın yetmedi dolayısıyla o çok birinciden itibaren çok iyi bir ders oldu en az 45 dakika hatta bir saat dolayısıyla söz hakkı bir saat Soru cevap ve yorum hakkı da bir saat olarak anca yetiyor. Ya dün Toulouse'dan gelmiş olan bir izleyici dedi ki ama sizin dedi Türkiye'de kadın olmak paneliniz çok kısaydı olmadı yetmedi. Ben <gülüyor> yani iki saat konuştuk yani. <gülüyor> iki saat gerçekten. Evet. Yani gerçekten niye bitti diye yani tabii ki programın devamı için belli kısıtlamalar var ama dün sabah mesela ranting kişi kişisi eseri ve mirasıyla ilgili bir sabah ...söyleşimiz vardı. Normalde o da iki saat. Biz aşağı yukarı üç saat yaptık ve sonradan tabii biraz da zorlanıyor festival. Çünkü bütün program şaşıyor ama bırakamıyoruz. Biz gitmek istiyoruz. Onlar e, dinleyiciler ve izleyiciler bizi bırakmıyor. Böyle bir ilginç yani aslında keşke filme çekip de göstersek hani ideal seyirci izleyici nasıl olur diye bir tipoloji çık çıkarabiliriz herhalde değil mi? Kesinlikle. Ben bir kere e, hani birkaç şey söyleyeyim. Pazar sabahı 10 bir zamanlar Anadolu'da için bir salon dolar mı? Pazar evet. sabahı 10. Evet, tamam. En evet. büyük en büyük salonda zannediyorum. Yani dışarıda kalanlar da hani... e, e, gerçekten çok üzücü. ...sürdüler. Evet. Bir sürü Umut, Umut da özellikle. Yani Umut da e, çok dışarıda kalan oldu. En gördüğüm kalabalık seans oydu. Evet. Bugün tekrarı var. Daha ilginç bir şey oldu. E, Umut'un kopyası Paris'teki e, Kürt Enstitüsü'nden gelmiş. Bobi'nin üzerinde e, işte Fransızca alt yolu olduğu etiketi falan duruyormuş. Fakat koydukları andan itibaren alt çıktı mı? Ben gittim güzel sun sunumumu yaptım. Döndüm iki lokma yemek yiyeyim diye festival alanına yakın ya... Bir arkamdan koşarak geldiler. Lütfen gel, e, altyazı yok. E ne yapacağım? E, sen, sen Eski yapa. usul. Ben mi yapacağım simültanı? Nasıl yapayım filan? Neyse koştum gittim. E, tabii mikrofonla e, filmin sesi çalışmıyor. E, dolayısıyla mikrofonu kapattık film sesi gelsin diye. Ben e, kelime ağzıma siper edip bağırdım. Bir e, güzel e, gür sesli e, çevirmenimiz civan yetişip <gülüyor> simültanıyı alana kadar... Alana kadar. Sadece 3-4 kişi çıktı sadece 3-4. Gerçekten ee, hazır umut demişken e, ben şöyle bir e, gösterilen filmlerin e, en azından sayısal olarak bir önü, şey üzerinden geçeyim. E, tematiğimiz dediğimiz gibi Türkiye halkları. 13 tane Ermeni çoğu Fransa yapımı olan çoğu da belgesel olan Ermeni soykırımı Ermeni konusunu işleyen filmimiz var. 23 tane belgesel kısa ve kurmaca Kürt filmi var. 5 tane LGBTQI filmimiz var. Ayrıca büyük bir konuk kitlemiz de bu kitleden zaten yarınki söyleşimizde buna değineceğiz. E, ve 21 tane de genel olarak Türkiye sineması e, diyebileceğim. İşte Nuri Bilge Ceylan'dan Özcan Alper'e, e, Emin Alper'den e, Derviş Zahim'e e, özel bir seçkimiz var. Üç tane de Umut dediği için hatırlatıyorum. Üç tane de Yılmaz Güney filmi var. Umut, Yol ve Sürü. Yani Yılmaz Güney ve diğerleri. Ve e, şerif işte, Gören filmleri, Yönetmenleri diyeyim burada Yılmaz Güney şeyinde altında kalıyor. Bir de tabii söylemeden geçmeyelim. Tabii ki yerel filmler de var. Britanya'ya ait 33 adet. Ee, pardon 80 tane e, çoğu kısa metraj e, Bretanya'yı anlatan, çoğu amatör olan e, film var. Aynı zamanda 6-7 tane de Bretanya'yı işleyen Fransız sinemasının yeni akım Fransız sinemasının önemli yönetmenlerinin filmi var. Dolayısıyla bu e, tamamen e, e, festival başkanı Yan'ın e, e, belirttiği gibi bugünün zamanımızın gerçekliği üzerine gerçekler üzerine kurulu festivalleri tercih ediyoruz diyorlar yani çalıştığımız bölgenin gerçeğini yansıtmak için kurulmuş gerçekten çok zengin ee, sen zannediyorum bütün diğer yani işte Kürt filmleri LGBT ve Türkiye sinemasının tümünü kapsadın zannediyorum değil mi? Ee, şeylerde, tanıtımlarda, Kazım'ın filmlerinde de. Hangisi denk geldiyse hani hepimize böyle bir şey çıkarmışlar. E, liste çıkarmışlar evet. sunumlar. Aynı anda çünkü dört salon var. Bir tanesinde bulunabiliyoruz. Evet. Ee, Kazım Öz kendisi burada. Türkiye'den yönetmen olarak bir o gelebildi. Bir Ömer Leventoğlu gelebildi, Mavi Ring'in yönetmeni. Ee, Yaşım Ustaoğlu e, gelmeyi Gelmesin. çok istiyordu. Ama tereddüt e, Toronto'ya e, seçildiği için çok işi e, oldu, gelemedi. Emin, e, Emin Alper ne yazık ki, evet. E, gelemedi. E, e, pasaport sorunu yüzünden ]ünden... çok geç izin alabildi, çıkamadı. Çok güzel bir mektup yazdı, gönderdi. Her yerde de okundu o her evet, evet, yerde de okundu. E, ama onun dışında işte e, Pelin Esmer... E, Erol Mintaş, Derviş Saim, Nuri Bilge Ceylan hani bütün bu yönetmenler burada olamadı. Ee, ama şey filmler çok çok iyi ilgi gördü. Sor, yani soruları sonrasında yapmadık doğal olarak soru cevap yani filmin sahibi yokken. O önden sonuçlarını biraz geniş tuttuk. Evet. Yani e, yönetmen kimdir, e, sinemamız içindeki yeri dedin. Meselen nedir? Bir de bazen hani kültürel e, geçiş zor olabiliyor. Bazı bilmeleri gereken şeyler filmden önce bunu anlatmak. Evet, çok tarih yüklü veya çok evet. siyasi tarih yüklü filmleri bir küçük özet geçmek gerekebiliyor. Çünkü tabii. belki filmi okuyabilmek için gerekli bir takım malzemeler vermek tabii, gerekiyor. Tabii. Mesela hani Dengebej nedir? Bir anlatmak gerekiyor evet. ki yani Fransızlar için çok kolay anlaşılır bir şey yani bir truba olduğunu söylediğin zaman oradan e, hani geçiş yapabiliyorlar, gezgin olduğunu sözlü kültürün aktardığını yani öykü anlattığını e, yani Kürtçenin yasak olduğu onca yıl boyunca bu kültürü dengbejlerin nasıl taşıdığını, ürettiğini ee, yani onu zaten çok hayatına her şeyi anlıyorlar bu izleyiciye bir şey vermek gerekmiyor Çünkü açık antenleri açık bir izleyici var burada ben onu ondan çok memnun oldum yani gerçekten dünya kültürüne sahip Hani gel biliyoruz Çünkü hani Avrupa'nın da kendi kültür düzeyi böyle belirli bir sınır içinde saklı fakat buradaki izleyici belli ki 38 yıldır çok iyi eğitilmiş Evet gerçekten yani, sadece efendim, onu hatırlatalım yani sadece duvarn öne şehrinden değil tabi bütün bölgeden geliyorlar e, festivali izlemeye yani e, bu Britanya'nın burnu dediğimiz yani Fransa'nın burnu hı hı. dediğimiz e, bölgesinin her yerinden geliyor e, izleyiciler. Hatta demin söylediğim gibi ta Güney Fransa'dan, Toulouse'dan aslında belki de hı. burası tabii unutmayalım ki hatırlatalım daha doğrusu belki e, e, dinleyiciler bilmiyordu. Burası Fransa'nın iç turizminin çok gözde bir beldesi. Dolayısıyla hazır e, e, turizm sezonu daha bitmemişken e, yıl, e, önümüzdeki hafta e, e, okullar başlayacak vesaire. Dolayısıyla zaten Fransa'dan gelen de farklı bölgelerden gelen de izleyiciler. Onlar da buradalar. Yani böyle bir sadece yerel izleyici değil, genel bir Fransız izleyici var. Onlar da belki buradakilerin etkisiyle daha da ilgililer. Bir de şöyle şunu hatırlatmak lazım yine de. Sen ne dersin bilmiyorum Ali ama bu bir acı bir rastlantı ama Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelerin ee, yaşadığımız son günlerin ve hatta birkaç ay öncesinin e, genel olarak gündem'i bu kadar yani Fransa'da da tahmin edebileceğiniz gibi gündem'i çok işgal eden şeyler. Dolayısıyla bu e, festivalin içeriği tamamen örtüştü ve e, siyasi soru yani yaşanan şeylerle ilgili sorularının burada cevabını aldıklarını söylüyorlar bana da gelen izleyiciler e, sana da oldum böyle bilmiyorum. Ee... Aslında farklı yönlerini görmek istedikleri bir ülke haline geldi Türkiye. Çünkü sadece medyadan e, takip ettiklerinde, e, yani batı medyası da çok taraflı baktığı için böyle karanlık bir ülke görünüyor orada, tuhaf karanlık bir ülke. Evet. E, ama başka açılan görmek, doğasını görmek, insanlarını görmek, mizahını görmek estetiğini görmek onlara iyi geldi. Onun farkındayım. Evet. Çok teşekkür ederiz. Alin Taşçıyan yarın tekrar son kez buluşmak üzere. Hoşçakalın.